Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da 2019 yılının ilk hukuk güvenliği programındayız. Bugün Aynur Hanım ailesindeki bir e, hasta nedeniyle onun yanında kalmak zorunlu bulunduğundan programımıza katılamadı. Dolayısıyla bugün e, Bahri Belen olarak birlikte olacağız. Öncelikle e, herkese sağlıklı, mutlu, iyi bir yıl diliyorum. Ve tabii ki e, hukuk güvenliği, adalet ve adil bir e, yargılama e, sürecine, süreçlerine tanık olacağımız Bunların da sonuç olarak demokratik bir ülke inşası için önemli olduğu, bunları yaşayacağımız bir yıl umut etmek istiyoruz ve bu konuda umut diliyorum, umutlu olalım istiyorum. 2019 ile ilgili e, ilk e, önemli e, hukuk güvenliği açısından ilk önemli olgulardan birisi e, yargıda hedef süre uygulaması 1 1 2019 tarihi ile başlamış bulunuyor ve bu konu her yerde bugün basında e, görsel medyada. E, sosyal medyada tartışılıyor. Biz de bu konuya e, değinelim istedik. E, vakit olursa yine 2018 tarihinde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı verdiği ihlal kararlarından söz edeceğiz. Bu konuda e, meslektaşım Ben 3-1-2019 tarihli bir çalışmasını raporunu da e, kısaca özetlemeye çalışacağım vaktimiz olursa ama olmaz ise e, mutlak surette e, gelecek programda bu konuyu ve bu kararlara ilişkin bazı ayrıntıları sizlere sunmak isteyeceğim isteyeceğiz e, şimdi e, yargıda Hedef süre uygulaması başlamıştır e, diyoruz ve bir 2019 tarihi itibariyle bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nın Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı bir takım düzenlemeler var e, ve bu düzenlemeleri yapması konusunda. Hem iç hukuk açısından hem de ulusal üstü hukuk açısından, ulusal hukuk açısından e, gerekçeleri var. E, hakikaten biz söyleriz ki yani adalet eğer gecikirse adalet değildir. Biz de bu sözü e, yani hukuk fakültesine girdiğimiz ilk günlerden itibaren hıfsı Veldet Veli Dede hocamızdan duyduk ve o özetle derdi ki gecikmiş adalet Adaletsizliktir. Belki de yaşadığım çok önemli bir anıyı da e, bu programın önemine binaen aktarmak isterim. E, Manavgat'ta bir yakınımın 1946 yılında açılmış bir davası vardı. Ve bu dava... E, Önce menü müdahale davası şeklinde daha sonra da işte kadosura geçtiği için kadosura mahkemelerinde devam etti. Ve bu davanın e, sonucu 2000, e, 2002 yıllarına kadar devam etti. Yani 46, 56, 66, 76, 86 <gülüyor> yani yarım asıra kadar süren bir dava. Hatta yine İstanbul'da bir müvekkil şirketle ilgili e, vergi mahkemelerinde açılan davamızı e, bu şirketin hisselerini devralmak isteyen yabancı bir şirkete dosyalarla ilgili bilgilendirme raporu sunarken işte bu davaların beş yıl sürdüğüne ilişkin notlarımızı görüp bana demişlerdir ki şaka yapıyorsunuz herhalde inanamadık yani beş yıl bu davalar nasıl sürebilir? E, gümrük tarifi tatbikatı cetveli ile ilgili davalar. E, bu davalar işte e, yurt dışından ithal edilen bazı malların e, gümrük tarifi e, cetvellerine göre gümrüklendirilmesi. Sırasında yapılan hataların düzeltilmesi açısından e, idare mahkemesinde, e, vergi mahkemelerinde açılan davalardı. Ve bunların işte 4 yılla 5 yıl sürdüğüne ilişkin e, notlarımızı görünce inanamadılar. Şaka mı yapıyorsunuz diye. Sonra ben de bu Manavgat'taki davayı anlattım kendilerine. Yani o zaman e, şaşırmanın ötesinde benim söylediğim şeyin e, ciddiyetini... ...anlamaya çalıştılar ve onlara... ...çok kısa bir özetle... E, ...olayı anlattığımda... E, ...bu Türkiye'deki yargı... ...uygulamasındaki gecikmelerden... ...doğan e, felaketi... E, ...görmüş oldular. Bu bakımdan... E, ...Adalet Bakanlığı'nın... E, ...yargıda hedef süre... ...uygulaması... E, ...başlıklı ama... ...yargılamaların uzamasını engellemek amaçlı e, adalet yani e, gecikmiş adaletin adaletsizlik olduğu e, sözünü ortadan kaldırmayı amaçlayan program ilk bakışta çok önemli ve ciddi bir e, ihtiyacı. Karşılar görünüyor ama bu konuda farklı görüşlerde olacak e, herhalde. E, o bakımdan e, biz bu e, düzenlemeleri e, yapan Adalet Bakanlığı'nın özellikle e, 1 Hazir, 23 Haziran 2017 tarihli ve 3015 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 19.2017'de yürürlüğe girmesi kararlaştırılan yönetmeliği konusunda ki bu işin çerçevesini belirleyen bir yönetmelik. E, Yargıçlar Sendikası'nın açtığı davadan bu davayı açan avukat arkadaşımız Volkan Gültekin'le bağlanarak bilgi alacağız bu programımızda. Ve yine bu davanın sahibi olan davacı yönetmeli. E, sendika adına e, Sayın Başkan, e, Hakim Başkanımızla da e, e, telefon bağlantısı kuracağız Ayşe Hanım'la. E, bu bağlantıları kurmadan önce e, Adalet Bakanlığı'nın Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın böyle bir e, hedef süre uygulaması ile ilgili yaptığı düzenlemeleri gerekçelerinden de söz etmek isterim doğrusu. Ee, şimdi Arkadaşlarımıza Misafirlerimize bağlanmadan evvel Yani e, Avukat Volkan Gültekin'e ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarusu Pehlivan e, Konuğumuza bağlanmadan evvel Bu Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Bu düzenlemeleri yapmakla ilgili Gerekçelerinden kısaca söz ediyorum Diyor ki e, Yani e, makul sürede yargılanma yapılmalıdır. Bu makul sürede yargılama yapılma konusu ihtiyacı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altıncı maddesinde düzenlenmektedir. Adil yargılanma hakkı kavramı içerisinde, kapsamı içerisinde bu yargılamaların bir an evvel sonuçlanması ve sonuca bağlanması ihtiyacı da vardır. Nihayet bu uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi olarak e, anayasanın 90. maddesi çerçevesinde iç hukukumuzun bir düzenlemesi düzeyindeki bu sözleşme hükmü daha sonra anayasamızın 36. maddesine de eklenerek iç hukuk normu haline geldi. Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddeye bu eklenerek... Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı diyor ki bu, bu düzenlemeler ayrıca e, anayasanın 141. maddesindeki düzenlenen e, davaların en az giderli ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması e, gereğinin yargının görevi olduğuna ilişkin düzenleme. E, 6.133 sayılı yeni hukuk yargılamaları usul yasasının e, usul ekonomisi ilkesi başlığını, kenar başlığını düzenleyen 30. maddesinde de hakimin yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlü olduğu düzenlemesi de var zaten bu. Ve bizim e, ceza ve ceza usul hocalarımızın ilk öğrencilerine öğrettiği konulardan biri de ceza yargılamasının ara vermeden yapılması ve bir an evvel sonuçlandırılması ilkesi ki hem Bizim eski ceza yargılamaları usulü yasası hem de yeni CMK'daki düzenleme bunu gerektiriyor. Ve hakikaten 5271 sayılı yasada da 190. madde duruşmaya ara verilmeksizin devam edilecek diyor ve hüküm verilecek ancak zorunlu hallerde davanın makul sürelerde sonuçlandırılmasını olaraklık kılacak surette duruşmaya ara verilebileceği düzenlemesi var. Ceza yargılamaları usul yasasında. Bunların dışında mevzuat, ha bir de yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin altıncı maddesinden söz ediyor. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ama bahsetmediği bir konu daha var. O da medeni ve siyasi haklara ilişkin, esas ilişki Uluslararası, Birleşmiş Milletler Uluslararası Sözleşme. Bu sözleşmenin 14. maddesinde de Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir dedikten sonra yargı yasaları uyanınca kurulmuş yetkili bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde adil ve konuya açık bir duruşma hakkına sahip olduğu ifade edildikten demokratik bir toplumda ahlak kamu düzeni ya da ulusal güvenlik gerekçeleriyle ya da tarafların özel hayatları bunu gerektirdiği ya da özel durumlarda mahkeme açıklığının adaleti zarar vereceği düşüncesine vardığı takdirde mahkemenin gerekli ölçüde basın ve dinleyiciler e, duruşmaların tüm ya da bir kısmının dışında tutulabilirler diye ifade ettikten sonra üçüncü maddesinde Herkesin itham edildiği suçla ilgili olarak tam bir eşitlik içinde aşağıdaki askeri garantilere sahip olarak yargılanabileceğini veya hak arayabileceğini ifade ediyor bu sözleşmenin 3. E, maddesi ve orada e, A bendinde kendisine en kısa zamanda ve anlayacağı bir dilde aleyhindeki iddianın niteliği ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi Savunmasını hazırlayabilmek için süre burada önemli ve kendi seçtiği avukatla temas edebilmek için yeterli zaman ve kolaylıkların tanınması yine gereksiz bir gecikle olmadan yargılamasının yapılması zorunluluğunu ve ihtiyacını düzenliyor Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme. Şimdi... Adalet Bakanlığı e, bu ulusal ve uluslararası düzenlemelere değindikten sonra bunların dışında da yani bizim yargılama mevzuatında da e, yargı süresinin yargılamaların uzamaması için e, çok sayıda düzenleme bulunduğunu işaret ediyor ama mesela birçok arkadaşımız bilir ki bir e, artık davalar bitmiş ...bunun icrasına ilişkin e, aşama olan icra müdürlüklerindeki e, aşama ve icra müdürlüklerinde bu e, ilanların icrası konusunda çıkan uyuşmazlıkların bir an evvel çözümlenmesine e, ilişkin... E, mahkemeler eskiden icra etkik mercileriydi, şimdi icra hukuk mahkemesi icra ceza mahkemesi oldu Bunlarla ilişkin e, yasal düzenleme de 15 duruşmaların 15 günden fazla olamayacağına ilişkin e, düzenlemeler vardı ama yani 6 ay 7 ay sonraya verilmiş icra hukuk ve icra ceza dosyalarının olduğunu bütün avukat arkadaşlarımız bilir ve bundan hep şekvacı olurduk. Ee, bu bakımdan bu düzenlemenin ilk bakışta e, çok e, ihtiyacı e, cevaplayacak bir düzenleme olacağı düşüncesi e, akla geliyor. Adil yargılama hakkının önemli başlığını oluşturan yargılamaların makul sürede bitirilmesi ilkesinin daha etkin olarak gözetilmesiyle uzayan yargılamaların önüne geçilmesi amacıyla yine Avrupa Yargının Etkinliği Komisyonu ve 2007 yılında kısa adı Satürn olan Yargı'da Zaman Yönetimi Merkezi'nin kurulduğunu e, ifade ediyor. Strateji Geliştirme Başkanlığı ve bu doğru. Ve e, merkez davaların makul sürede bitirilmesi yöneticilik e, bu şey e, Adalet Bakanlığı'nın. E, birçok çalışmada gerçek, pardon bu Satürn'ün e, birçok çalışma gerçekleştirdiğinden söz ediyor. 6 Aralık 2016 tarihinde ise e, genel kurul e, yani e, Avrupa Yargı'nın Etkinliği Komisyonu genel kurulu Satürn çalışma grubu tarafından metinleştirilen yargılamanın belli sürede sonuçlandırılması için oluşturulan uygulama rehberini kabul ediyor. Bu rehbere göre üye ülkeler davaları bir, iki ve üç yıllık sürede bitirilmesi e, konusunu tavsiye ediyor. Ancak üye ülkeler için asıl hedefin davaların bir yıllık sürede bitirilmesi olduğu da bu e, genel kurul çalışmalarında ve Satürn çalışma grubunun metinleştirilen yargılamada... E, ...belli sürede sonuçlandırma ilkelerini düzenleyen rehberde belirtiliyor. Şimdi bu rehber aslında ya da işte ön açıcı uygulama yargıda hedef süre belirlemesini, süreye uyumun takip edilmesini... ...sadece süre belirleme yetmiyor tabii, süreye uyumun takip edilmesini ve denetim mekanizmalarının oluşturulmasını yani... Yargı acaba hakikaten bu sürelere ve etkin yargılamayı sağlayacak çalışmaları yapıyor mu yapmıyor mu diye. Ve uzun süren davalarla ilgili çözüm üniversitesi geliştirilmesini. Yani bunlar yapılacak ama uzun süren davalarla ilgili de yeni çözüm üniversitesi araştırılacak bu çalışmayla. Ve yargılamanın kalitesinden ödün vermeden yapılacak bunlar süresinde bitirilecek ama yargılamanın kalitesinden ödün verilmeyecek. Ee, yararlanıcılara öngörülebilir bir süreç sunarak yani davacı ya da davalı, sanık ya da suçtan zarar gören, idari yargıya dava açan kim ise onlara bu yargısal süreç konusunda öngörülebilir süre sunarak şeffaflık ve böylece kamuoyunun da denetimini e, sağlamak ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade ediliyor bu bakımdan e, hedef süre uygulamasının mevzuat altyapı çalışmasıyla ilgili de bir takım çalışmalar yapılmış bunların işte e, kendi ifadelerine göre hedef süreler adalet bakanlığındaki hakimler savcılar akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından Türkiye genelinde tüm adli yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, İlk Derece Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay, şimdi artık HSK ve Türkiye Barolar Birliği'nin görüş ve önerileri alınarak yaklaşık üç yıl süren bir çalışma sonucunda belirlendiği ifade ediliyor. Şimdi biz e, bu gerekçelerle e, yargıda hedef süre uygulaması hele e, 2019'a geldiğimiz bu kesitten sonra bu düzenlemeyle ilgili özellikle 23 Haziran 2017 tarihli 3015 sayılı resmin gazetede yayınlanan ve şey olarak yönetmelik olarak 19-2017 tarihinde yürürlüğe geleceği düzenlenen bu yönetmelikle ilgili idari yargıda dava açan Avukat Volkan Gültekin arkadaşımıza ve Sayın e, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarusu Pehlivan e, Meslektaşımıza bağlanacağız Evet e, e, Acaba bağlanabildik mi? Evet, Buyurun ben Ayşe Hanım Yantayım. Merhabalar hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk teşekkür ederim e, zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz ama çok e, ben önemli, bir, ben teşekkür ederim. önemli bir konuyu konuştuğumuzu e, siz de zaten biliyorsunuz. Evet. E, ve bu konunun ne kadar önemli olduğu konusu sizin sendika olarak e, idari yargıya yaptığınız başvuruyla da anlaşılıyor. E, bu davayı da e, benim de çok yakından tanıdığım. O hukukçuluğuna ve hukuk deneyimine Çok güvendim Avukat Volkan Gültekin arkadaşım Yaptı Volkan Bey sizde geldiniz. Merhaba teşekkür ederim Bayri abi Örgüleriniz için de sağolun Çok teşekkürler Şimdi bilmiyorum Benim bu Hedef süre uygulaması ile ilgili Mevzuat ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın buna ilişkin ulusal ve ulusal Üstü veya, veya uluslararası e, normlara atıf yaparak e, gerekçe gösterdiği düzenlemeler konusunda siz bir dava açtınız. E, evet. Önce ben Ayşe Hanım'dan sormak istiyorum. E, acaba bu düzenlemeler e, özellikle hatta e, bu hakimler savcılar yasasının e, 28. maddesinde yapılan düzenleme... 7. fıkrasında düz yapılan düzenleme e, bu yönetmelik bu ihtiyacı cevap verecek mi? Ya da çok süratli bir yargılamayı sağlayacak ama biraz evvel söylediğim gibi e, yargılamanın kalitesinde bir düşme e, verilecek hükümlerin adil olması konusunda bir e, endişe yaratacak mı? Valla şöyle söylemek lazım sizin baştan itibaren şu ana kadar o giriş kısmında yaptığınız açıklamalarla birlikte şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Burada Adalet Bakanlığı'nın çok samimi olduğunu düşünemiyorum. Zira hani çok yerde anket yapıldığını, baroların görüşlerinin alındığı söylenirken Türkiye'de tek yargı örgütü olan bağımsız ve tarafsız yargının tek sesi olan Yargıçlar Sendikası'ndan bu konuda bir görüş alınmamıştır. Bu bile bir kere başlangıçta samimiyetsiz bir duruş olduğunu gösteriyor benim gözümde. Bunu kenara bıraktıktan sonra da... Ama bu da çok önemli bir şey değil mi efendim? Bu tabii çok önemli. çok önemli. Bir kere yargının gerçekten tarafsız ve bağımsız yargının sesi olarak varlığını gösteren her türlü zorluğa rağmen alanda çalışmasına devam eden bir sendikadan görüş istenliğinin bir kere samimiyetsizlik bir. Onun dışında bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararlarında yani Türkiye Cumhuriyeti arayına verilen hak ihlali kararlarındaki makul süreye uyulmamasında bu sorunun çözümünün yine hakim ve savcı üzerinden yetiştirmeye çalışılması bu da bir kere samimiyetiz. Çünkü yetki bende ama sorumluluk orada olsun demenin bir ifadesi olarak görüyorum. Çünkü hakikaten makul sürede ve doğru bir neticeye varacak kararın verilmemesini sağlayan e, sebeplerin tek tek masaya yatırılması gerekir. Burada tek sebep hakimin dosyayı e, çok uzun vadede sonuçlandırılması değildir. Bunun sebeplerini önce tespit edersiniz. Bunlar nedir bizim gözümüzde, bizim şu ana kadar tespit ettiğimiz hususlar içerisinde sıralayabilirim. Yetersiz personel, yetersiz, hem sadece yetersiz personel hem donanım olarak yetersiz personel. Birinci bölgelerde dahi artık biz hani bilen doğru düzgün işini yürüten katiplerle personelle çalışamıyorken e, buradaki süredeki işte e, makul süreyi aştınız e, dolayısıyla ben bu süreyi getirin ve hakim savcıya bu süreye uymaya zorlarım demek çok doğru bir davranış değil. Artık biz e, dava bilekçemizde de bunu konu olarak e, ortaya koymuştuk. Yani personel dışında her dosyanın kendi karmaşıklığı vardır. Hani bunda bir dosyanın davam ismini işte atıyorum e, nafif tespit ya da işte itiraz iptali deyip onu siz baştan şu kadar süre diyemezsiniz. Çünkü o, her davanın adı ne olursa olsun kendi içinde farklı farklı e, şeyleri vardır. Hani e, müzakere edilecek, araştırılacak konuları vardır. Dolayısıyla bu hani e, sonuca ulaştırmaz. İkinci sebep bu. Onun dışında yargıtayın yüksek yargıdan itibaren bir kere zihniyet değişikliğinin olması lazım. Yani güven ilkesinin oturtulması lazım. Bizde henüz güven üzerinden gitmiyor. Tamamen güvensizlik üzerine giden bir yargılama süreci var. Dava dilekçemizi de yine biz konu olarak ortaya koymuştuk. Hani Avukat meslektaşlarımızın dosyayı hazır olarak yargılama yapacak mahkeme huzuruna getirdiklerinde artık mahkemenin hiçbir şey araştırmaması gerekir. Yani o avukatın getirdiği belgeye güvenmesi lazım. Ve Bir canse de belki az bilemediniz ikinci canse mutlaka karar verecek şekilde hazırlanan bir dosyada zaten hakim mesajcının öteleme gibi bir durumu yoktur. Yani hiçbir hakim ve savcı elinden defalarca dosya geçsin istemez. Yani bir an önce elinden e, düzgün bir şekilde dosyasını sonlandırarak sonuçlandırmak ister. Yani e, hepsini bir bütün olarak bakmak lazım. Yani böyle sadece e, hakim ve savcıya ben hedef süreyi koydum. O hedef süreye uymadığı zaman sonucunda ne olacağı bir neşe fark edilemiyor. Yani meslektaşlar üzerinde bu çok ciddi bir endişe yaratıyor aslında ve bize gelen bilgiler de bu yönde. Ee, kendi üzerlerine çok ciddi baskılar hissederek belki de e, sonucu ne olursa olsun ben soruşturmaya uğramayayım deyip e, bir karar verecek. Aceleyle, yani, acele, aceleyle, aceleyle ve doğru olmayan kararlar. bakmayacak yani hukukçıysa red kabul neyse ya da işte öyle gelir, geçecek. İşte cezacılsa mahkumiyet veya neyse ama hani bu doğru e, bir şey değil de sonuç değildir. E, hedef süre için getirilmesi istendiğinde. Hani evet, kimsenin hani karışmadan yani niye yargılama sürecine e, zarar gelmeyecek yani yargılama usullerinde, yargılama kalitesinde e, bir bozulma olmaksızın diyor. Ancak hani e, bunun bu söylemi çok mümkün olduğunu düşünmüyoruz biz. E, o sebeple biz bu e, davayı açtık, Yürütmenin durdurulmasını da istemiştik ama şu ana kadar da bir sonuç. Çıkmadı yargılamanın seyriyle. En, en, en azından vekilimiz, bu da. Vekilimiz de detaylandıracaktır o konuda bilgiyi o verecektir size. Ama biz hani e, gerçekten e, bunun samimiyetsiz olduğunu düşünüyoruz. E, yani bir an önce kendi sorumluluğunun e, üzerinden atılması e, sadece hakim ve savcı üzerinden e, bu, bu işin hani onun üzerine e, atılması gibi bir sonuç e, doğuracak. Zan altında bırakacak ve vatandaş hakim ve savcıya yönelecek. Burada bu kadar süre tanındı ve siz bu kararı vermediniz diye Sakin ve savcıya hedef gösterecek ve karşı karşıya getirecek diye düşünüyoruz. Şimdi efendim ben e, Volkan arkadaşıma dava dilekçesindeki davanın gerekçeleri konusunu soracağım da aklıma şöyle geldi. Yani sizin evet. söylemelerinizden ve anlatımınızdan e, aslında yargının e, hızlandırılması ve gecikmesiz bir adalete ulaşılması ki bu. Ee, yani adli yargı, idari yargı, adli yargı içerisinde ceza soruşturması hı. ya da hukuk yargılamaları dahil olmak üzere daha objektif düzenlemeler yapılabilir gibi geliyor. Kesinlikle. Söz gelimi eskiden hep şikayet ederdik. Yani hukuk yargılamaları usulünde tabi seri muhakeme basit muhakeme vardı ama e, Asil Hukuk Mahkemelerinde görülen e, yargılamalarda işte mesela e, layihalar teat istediğimiz, dava hı. dilek cevapla haysı, cevabı, cevap, cevabı, cevabı, cevap. Şimdi bunlar e, tamamlanmadan duruşma günleri verilirdi. Hı -hı. ...ve bu duruşma günleri verilir... ...her seferinde işte davacının... ...cevaba cevap vermesi için... ...duruşmanın ertelenmesine gibi uzardı... Hı -hı. ...şimdi bu yeni düzenlemeyle... ...bunlar bana göre... ...önemli bir düzenleme yapıldı... ...ve önlenilmeye çalışılıyor... ...ama sizin söylediğiniz... ...diyorsunuz ki... ...avukatın dilekçesiyle bütün deliller... ...bütün kanıtlar toplanmış olmalı... ...ve ondan sonra hakim... ...dosyaya baktığı zaman... ...karar verebilecek evet. durumuma evet. gelmeli... Bunda evet. yine bu e, yargıda hedef süre uygulaması ile ilgili gecikme de, nedenleri araştırılırken sanıyorum bilir kişi incelemeleri keşif evet. yapılması hususları evet. da dikkate anlıyor. Evet ama şimdi mesela yasal düzenlemede bilir kişi incelemeleri ile ilgili bilir kişilerin raporlarını vermesi konusunda belli süreler e, konulmuş olmasına rağmen bu sürelere uyumuyor ve bilir kişiler e, yani e, Adalet komisyonu tarafı listeleri yapılan bilir kişilerin bu rapor sürelerine uymadığı ve gecikmelerin hı hı. önemli bir kısmının buradan kaynaklandığı anlaşılıyor. Hı hı. Yine e, tebligatla ilgili mesela e, özellikle avukatla takip edilen işlerde elektronik tebligat konusu düzenlendi. Bunların e, daha objektif ve daha gerçekçi hı hı. düzenlemeler olduğunu düşünüyorum. Ceza soruşturmalarında savcılık evresinde soruşturma evresinde uzlaşmaya giren suç tiplerinin şeyi çerçevesi genişletildi. İşte hukuk mahkemelerinde yine uzlaşma önce uzlaşma sonra yargılama şeklindeki düzenlemelerle kısmen yargı dışı uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler getirildi. Bunlar objektif düzenlemeler diye düşünüyorum. Aha. Ama hani evet, bize katılıyoruz. Bize de katılıyoruz. Demiyoruz ki yapılan her şey kötüdür. Asla demiyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok. Yani biz diyoruz ki şimdi bu mağdur sürede yargılamanın tamamlanmamasının tek sebebi hakim ve savcının Dosyasına yeterince ilgi göstermemesi değildir. Yani hakim ve savcının bir kere yetkinliğinden, eğitiminden, de başlangıçtan alabilirsiniz. Şukuk Fakültesi eğitimi, evet. <gülüyor> aşamaları, yetkilendirmeleri. <gülüyor> çok... Yani hepsi bir küldür. Süresi... Çavuşturma arkadaşları, hani uzmanlaşmaya izin verilmeyen atamalar, yetkilendirmeler, cezalandırıcı atamalar, yetkilendirmeler yani bunların hepsini liyakat dikkate alınmadan tabii, yapılan tabii. atamalar yoksa şimdi bir gün bakıyorsunuz cezacısınız, ertesi gün hukuk mahkemesinde bulabiliyorsunuz, bir gün bakıyorsunuz sakinsiniz, ertesi gün kendinizi Cumhuriyet Sankısı olarak bulabiliyorsunuz böyle bir sistemden bahsediyoruz yani böyle işleyen bir sistemde siz hedef süreyi getirsiniz ne olacak, yani o hakim savcı ne biliyor ki ne üretecek mesele orada İzim anlaşmaya siz... izin vermeyen bir sistemde çalışıyoruz etimiz. Benim pek çok yargıçlar sendikası üyesi olan arkadaşlarım siz e emekli zorlanmak için e olmadık yerlere bütün bildikleri hani şu ana kadar hakim oldukları mevzuatın dışında yeni bir mevzuatı öğrenmek zorunda bırakılacak mahkemelere atandılar. Bir arkadaşım hakimken savcı atandı. Yani düşünün artık yıllarca cezacı olan arkadaşım iş mahkemesinde yetkilendirildi. E bunu hani bunu görüyor. İstanbul'da da bir. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksınız? Hangisini söyleyeyim ki ben size? Şimdi sizin yani... bu anlatımınızdan da ben birazcık böyle şimdi bu <gülüyor> e, yargıda hedef süre uygulaması ile ilgili e, düzenlemeleri yani buradaki e, haklı gerekçeler dışında ama uygulamanın sanki böyle e, o zaman biz madem süratli bir yargılama sağlayacağız <gülüyor> e, bilgisayara verileri verelim <gülüyor> bilgisayar sonuçta bir karar versin. Bu yani kadar güzel tanımladınız bak Bey. Evet. Böyle böyle bir amaç güdülüyormuş izlenimi de çıkarabiliriz bu evet. düzenlemelerden diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Gerçekten yani insan unsurunu çekmeyi gerektirir. Yani oradaki her evrakta bir hayat olduğunu unutmayan hakim ve savcılar isterken biz Burada sürekli alarm veren bir bilgisayarın karşısında uyabın karşısında eyvah benim sürem bitti şu dosyadan kurtulmak gerekiyor diyen bir e, hakim ve savcı isteyen bir sisteme evriliyoruz herhalde biz. Ben artık bu, da, bunu anlamaya çalışıyorum. Tam şimdi. da sizin artık söylediğiniz anladım. gibi mesela bu hedef süreyi aşan dosyalar açısından kırmızı işaret konacakmış yaptı evet, evet. Kırmızı sinyaller evet. yanıyor ya, ya. Ne olarak da hakim savcının buraya hani neden o süreye uyamadığına dair e, açıklama yazacağını e, raporlama yapması gerektiğini düzenliyor yönetmelik. E, bu düzenlemeyi e, bu raporlamayı yapmazsanız biz dosyanızın duruşmasını yaptırmayacağına dair e, bizim tespitlerimiz hani uyap buna izin vermeyecek. E, bu bu nasıl yargılamayı hızlandıracak ve nasıl gerçekten doğru adaletin test edilmesini sağlayacak? Benim açıkçası 30'a yakın yıldır mesleğin içerisindeyim. Ben hala idrak edemiyorum yani benim hafızalama almıyor inanın bunları. Bilmiyorum gerçekten çözüm e, isteniyorsa eğer bu çözümde e, sadece dayatma ben isterim, ben yaparım e, ve yaptırırım. Yani yargıcın üzerinde bir sopa görevini gören bir HSK ve Adalet Bakanlığı vasıtasıyla... Bu işi yaptırırım demektir. Buradan da ne kadar doğru bir şey çıkar artık yıllar içerisinde hepimiz göreceğiz sanıyorum. Şimdi o zaman... O zaman e, şimdi e, Volkan meslektaşımdan hmm. da e, bu e, 23 Haziran 2017 tarihli 3.015 hmm. sayılı resmi gazetede yayınlanan e, soruşturma, kovuşturma ve yargılama hedef sürelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik konusunda açtıkları davadaki gerekçeleri dinleyelim. Evet olsa. evet teknik kısmı e, Sayın Vekilimiz ve detaylı bir şekilde anlatacaktır. Evet. evet e, teşekkür ederim Bahri abi Ayşe Hanım. Teşekkür ederim ee, kolaylıklar diliyorum Sağ Şöyle, Ayşe Hanım e, isterseniz ayrılmayın lütfen. Gelirsiniz söz. Evet. Şimdi dilekçeyi e, ben kalem aldım ama e, taslağı Ayşe Hanım'la beraber oluşturmuştuk Sendika katkısı burada var. Ee, biz daha çok anayasanın 138. maddesine dayandık Bahri Bey. Ee, evet. Buna e, dayanak olarak gerekçesinde. Anayasanın 138. maddesi hukukçular açısından malum. Hakimler evet. görevlerini yaparken bağımsızdırlar. Anayasa kanunu ve olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verir. Emir alamazlar. Devamında talimat verilemez. Hatta e, e, hakimlere emir ve talimat verilemez, genelge gönderemez, tavsiye terkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında da yasama meclisinde dahi yargı kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz şekilde gider. E, bu aslında hakim teminatı olan anayasadaki en önemli maddelerden biridir. Ayrıca 139. maddede hakimlerle ilgili böyle evet. bir güvence sağlayan düzenleme getiriyor. Kesinlikle. Bu, bu atıflarla biraz e, dava gerekçemiz oluşturduk. Çünkü e, hedef süre yönetmenine baktığınızda e, her yıl bir süre belirlenecek. E, bunun da gerekçesi olarak şeffaf ve hesap verebilirlik e, ilkelerine dayanmışlar. Gümüşün'de yönetim ilkelerine bakanlık e, kanun kurucu hazırlarken. Ancak ne pahasına olursa olsun sonuca gitme düşüncesi e, adalet tartışması açısından sorun yaratabilecek durumda. Ülkedeki az önce yargı teşkilatının ödülenmesine dair. Ayşe Hanım'ın şikayetlerinde belirttiği gibi. bu e, Bunun kapsamında asıl e, ete kemiğe bürünmüş kısmı şu. Hakim Savcılar Kanunu'nun 28. maddesi var. Orada e, kanun yolu e, formu, e, değerlendirme formu başlığıyla bir madde var. O madde e, 2011 yılında yürürlükten kalkmıştı e, form değerlendirmeye ilişkin. Ancak 2016 yılında tekrar benzer düzenleme getirildi. Bir dönem formu değerli, e, düzenlemediler. Bu 2016 yılında değişiklik yaparken 2 ve 7. fıkralarında hedef süre gözetildi düzenlemede. E, buna dair işte e, şeffaflık hesap verebilirdik gibi maddeler, e, atıflar kondu gerekçeye. E, burada dikkat edilmesi gereken bir husus bu e, Kaan'ın 28. maddesinin 7. fıkrasında e, çok açık diyor ki yönetmelikle düzenleniyor. Bu, bu kısım, e, bu bir tartışmadır aslında bu kısmı yönetmelikle düzenlenmesi ama... Ee, yukarıdaki tutukların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yargıtayın, danıştayın görüş alınmak suretiyle hakim ve savcılar yüksek kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik belirlenir. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, kanun bu şekilde dururken e, yönetmeliğimize bakıyoruz. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir yönetmelik var. Bu ee, yani Bunu aslında yapayım. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 28. maddesinin 7. fıkrasına dayanılarak çıkartılan bu yönetmelikte evet. e, yani bu yönetmeliğin takipçisi e, Adalet Bakanlığı. Tamam Adalet e, Bakanlığı aynı zamanda bu kurulun başkanı. Kurulu. Evet olması gerekirken Adalet Bakanlığı yönetmelik çıkarıyor. Şimdi e, Hedef Süreyi de Adalet Bakanlığı belirliyor görüş alarak. Dolayısıyla Uyap'ta olduğu gibi Uyap Uyap ilk 2007 yılında yürürlüğe hazırlandığında bu sistem hakim ve savcıların şu şikayeti dile getirmişti. Bizler de dahil barolar o zaman ee, Adalet Bakanlığının fazlasıyla denetimine girer yargı bağımsızlığından ödün verir. Bunun sistemin işletmediği işletilse SK olmalıdır. Bakanlık olmamalıdır. Ee, eleştirileri olmuştu. Şimdi daha iyi ileri bir durumda Süreyi Bakanlık belirliyor ve Süreyi Bakanlık denetleyecek. Hakimsacılar arasında 138. maddenin uygulama biçimi e, bu anlamda full ulaşacak anayasama anayasanın. Şimdi burada başka bir şey var. Baktığımızda anayasa mahkemesinin mahkûsle yargılamaya ilişkin kriterleri var. E, hatta karar numarası söyleyeyim 2012'ye 13 e, numaralı e, 2 Temmuz 2013 tarihli başlığı üzerine verdi anayasa mahkemesinin bir kararında e, bütün ilkeler belirlendiği ayin ah kriterleri göre. E, davanın karmaşıklığı yargılamanın kaç dereceli olduğu tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu başvurucunun da davanın hızla sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi kıstaslar makul sürede yargılanma hakkı açısından kriter olarak ele alınıyor. Şimdi e, buradan şuraya gel geleceğim onun için söylüyorum. E, komisyonun e, kanun koyucunun alt komisyonunun komisyonun değişiklik gerekçesinde hedef süre düzenleme ilişkin Makul süre değil de neden hedef süreyi e, belirlemiş olduklarına dair. Gerekirse de sadece şunu söylüyor. Diyor ki e, dereceli mahkemeler, dolayısıyla üst dereceli mahkemeler değerlendirme formu, kanun yol değerlendirme formu hazırlayıp e, e, sicil tutarlarken. Burada e, makul süre koymamamızın nedeni şu, e, bu üst derecedeki mahkeme hakimlerinin emeklilikle falan yerlerinin boşalması durumunda ee, bu sürede bir kayba gidilmesin diye daire başkanlığına kadar bu yetkiyi değerlendirdik. Onun için hedef olması daha güçlü anlama geliyor diyor. Ama e, terminoloji de çok önemlidir. Makul sürede yargılama aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. madde içerisindeki bir kriterdir. Ve onun başka kıstafları söz konusudur. Başka liyakatlarla tartışılır o hak. Ama hedef süre dediğinizde yeni bir şey veya çeviri hatası da bir noktaya getiriyorsunuz, bu kadarcık bir gerekçeyle bu kavransallaştırma yapılmamalıydı diye düşünüyoruz. Diğerlerini Ayşe Hanım, e, belirtti zaten, bu konuda ben Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve süre belirlenmesinin doğru olmadığını, çünkü e, her dosyanın karmaşıklığı ve uygulanacak kanun maddesinin, e, kanun çerçevesinin değişikliği söz konusu olabilir. E, tayin ve atamalar, liyakat usulü gibi durumlar göz önünde bulundurduğunda ne pahasına olursa olsun karara koşan bir, Mahkemede avukatlık yapacak biri olarak da değerlendireyim. Ee, bizim açımızdan da sorun. Vatandaşa biz zaten yargının tercümesini yaparken zorlanıyoruz şu durumda. O durumda nasıl e, ifade edeceğiz bilemiyoruz. En basit örneği biz Aralık aylarında avukatlar olarak şunu görürüz mahkemelerde. E, Delilde eksiklik bile olsa bazen. Sırf o yıl içerisinde karar e, noktasına varabilmek için kararlı dosya sayısı artsın diye karara giden mahkemeler biliyoruz. Dolayısıyla bu daha da büyük bir baskı yaratacaktır. Berekki eldeki durum zaten e, giderilmiş değil bu sıkıntılar açısından. Ben teşekkür ediyorum e, yayın aldığınız için. E, ben de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun ben de teşekkür ediyorum. Ben şimdi e, şöyle e, anlıyorum aslında e, adil yargılama hakkı çerçevesinde e, yargılamaların uzamadan makul süre içerisinde tamamlanması ve yani uzayan yargı sonucunda verilecek kararların adalet olmadığını ilişkin düşünceye karşı bir itirazımız yok. Böyle, böyle bir itiraz yok. Ancak hem bu e, hedef süre uygulaması denilen e, hakimler ve savcılar Kanunu 28. maddesinin 7. fıkrasına dayanarak çıkartılmış yönetmeliğin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve bu düzenleme yapılırken de işte anayasanın yani daha üst bir norm olan anayasanın 138. maddesindeki düzenlemedeki çok daha önemli bir güvencenin gözetilmemesi hususları bu düzenlemenin sıkıntılarını ortaya koyan nedenlerden görünüyor. Ve hakikaten bir de işaret ettiniz. Şimdi bu yönetmeliğin dışında yani 23 Haziran 2017 tarihli ve 19-2017 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğin dışında bir de ee, yine 39 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanun yolu değerlendirme formlarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin evet. beşinci maddesinin birinci fıkrasının C bendinde soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın hedef sürede tamamlanması hususlarının değerlendirmede dikkate alınacağı düzenlemesinin ciddi endişeler yarattığı hususunu anlıyorum. Hem Ayşe Hanım'ın açıklamalarından hem sizin açıklamalarınızdan. Peki yani bu, bu düzenleme çerçevesinde yani deneyimli bir avukat olarak ve e, Ayşe Hanım'dan da yani şu anda ticaret hakim olduğunu biliyorum kendilerinin. Evet. E, bu, bu düzenlemenin dışında e, ha bir de şunu söylediniz. Aslında bu yargı uygulamasının içinde bulunan ve e, e, yani yönetimden iktidardan farklı bir ses olan ve bir anlamda güvence olan Yargıçlar Sendikası'nın bu konudaki görüşüne hiçbir şekilde başvurulmamıştır denildi. Yani bu, bu konuda büyük eksiklik görüyorsunuz ve ben de çok önemli görüyorum bunu. Bunun dışında yargıda e, hızlanmanın artırılması için mesela neler yapılabilir? E, bu, bu konuda hakim yani, hakimler sendikasının yargıçlar sendikasının e, önünde bir e, şey taslak bir proje var mı acaba? E, ben şu e... Şöyle söyleyebilirim Bahri Bey, biz bu konuda yıllardan beri zaten sendikamız 2012 yılında kuruldu. Daha önce de 2006'da kurulan Yersal kurucu üyesiyim aynı zamanda. Hep çok ciddi çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarımızı ilgili birimlere gönderdik. Ama nedense bizi hep öteki olarak gördükler için ya da kendilerince muhalif aslında neye muhalif olduğumuzu da biz bilmiyoruz. hani Sadece siyasi iktidarın ya da ne bileyim bir yapılanın eleştirilmesi karşısında illaki muhalif şeyine konuluyoruz. Kaldı ki muhalif de olunabilir. Etiketlenme üzerimize yapışmış durumda. Ee, biz aslında doğrunun yapılması için mücadele ediyoruz. Ee, bunun için varız. Yani doğruları biz de e, görüyoruz ve bunlar katkı sunalım, doğru bir şeyler yapılsın diye. Ee, Alo. Alo, dinliyorum. dinliyorum tamam. tamam. E, diye çok e, çalışmalar yaptık, e, ilettik ilgili bir. Bunları bir raporları zaman. olarak sundunuz. Evet, evet, hepsini sunduk ama hiçbirisi ciddiye alınmadı. Dolayısıyla e, artık e, bizi hani ses olarak da duymak istemediklerini düşünüyoruz ama. Evet. Biz elbette ki var elimizde her zaman için elimizde çalışmalarımız var. Yeter ki hani bir araya gelip e, bizimle ya yani, sizin düşünceniz nedir bu konuda? Densin ve olarak dinlensin. Söyleyecek çok sözümüz var. Evet bir de şey diyorlar yani işte burada strateji geliştirme başkanlığı diyor ki Türkiye'de reform çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturan ve 2013 yılında ilk olarak pilot bölge seçilen mahkemelerde uygulanan pilot mahkemelerden alınan başarılı ve olumlu yansımalar sonucunda 2015 yılında ülke genelinde uygulanmasına karar verilen yargıda hedef süresi uygulamasının uzun çalışmalar sonucunda e, oluşturulduğunu söylüyorlar ve burada dur, bu, dur, bu süreçte dur. sizin sizin Biz hiçbir yokuz. evet siz yoksunuz bu bu konuda. Biz yokuz. Ve ben bu pilot mahkemelerde, hangi mahkemelerde onları da bilmiyoruz. Hani şunu yapsam şu mahkeme pilot olarak seçilmiştir. Buradan alınan veriler şudur diye bilimsel bir çalışma olsa diyeceğiz ki ya evet biz de bakın hani yanlış düşünmüşüz buradan bu çıkmış diyebiliriz. Ama böyle bir ciddi bir samimi bir açıklama yok. Bilimsel bir çalışma yok. Ben kendi çalıştığım mahkememde, kendi ekranıma düşen UYAP ekranında bir anket çalışması vardı. Onda da nasıl bir anket çalışması? Manfi tespit davası demiş ama o menfi tespit davası için ticaret mahkemesi. Manfi tespit davasının içerisinde sigorta olabilir, şirket olabilir, kambio olabilir. Yani aklınıza girebilecek her türlü uyuşmazlığı siz manfi tespit olarak yani borçlu olmadığım tespit olarak adlandırabilirsiniz. Bu yanın, bunun karşılığında olması gereken ne kadar işte yargılama süresi demiş Oradan işaretleme yapacaksınız. Böyle bir e, ankette bu hedef süre uygulamasını getirmek, yani nasıl bir şeydir ben anlamış değilim. Yani nasıl bir mantıktır gerçekten anlamamış. Evet, değilim. siz siz biraz evet. evvel dediniz. Özür özür derim. Buyurun. Pek ee, çok Avrupa ülkesinde de hani bu ihlal kararı yiyen Avrupa ülkesinde de bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını biz e, oradaki STK'larla görüşüyoruz yargı hani Onlarla da sıkıntı olduğunu, dava dilekçemizi de yazmıştık zaten İtalya'nın da benzer bir düzenleme yapmıştı ama şimdi her ülkenin kendi şeyi yargı sistemi farklı bizdeki gibi değil uyuşmazlık türleri işleyişi mahkemelerin işleyişi komisyonların başsavcılıkların hani ilçe e, yargı teşkilatının il teşkilatı hepsi birbirinden farklı hani sadece ben bunu işte kendilerime düşen sorumluluktan ben yargı şey olarak bakanlık olarak işte belirledim ki e, aslında yetişimden aşağı bir şey. HSK'nın yapması gerekiyor Volkan Bey'in de söylediği gibi. E, bakanlığın kendi belirlemiş olduğu bir bunu yapmaya kalkıyor. Yani kendi üzerinden sorumluluğu atıp hakim misafirci üzerinden e, bu e, yani Az evvel konuşmamda da söylüyorum. Vatandaşla hakim ve savcıyı karşı... Yargıda gecikmenin de, yükünü saat hakim şey... ve savcılara atıyorlar diyorsunuz. Evet, evet. Başka bir şey olmayacak. Yoksa elbette ben de diyorum ki benim dost sayım o az olsa, personelim yeterli olsa ve donanımlı olsa... Ve diğer mahkemelerdeki personeli... hakim ve savcıların liyaki... Kategori atanmış hakim ve savcıların <gülüyor> çoğalması alması sağlansa, ki, hukuk hukuk, hukuk fakültelerindeki hukuk eğitimi, kalitelerin artırılması sağlansa, hakim savcı alımı, elinin altında alanları bile siyaseten mesleğe almak alınmasa, değil mi? Evet. Onlar hepsi güzel bir şekilde o ondan sonra hakim ve savcı zaten dediğim gibi gerçekten. İyi, hakim savcı dediğinizde yani o nitelikleri tam olarak taşıyan bir yargı mensubu dosyayı zaten geciktirmez. Ama donanım eksikliği, siyaseten karışılma, personel sıkıntısı, dosya çokluğu yani bu işlerin öyle çok basit bir şekilde hedef süreyi getirdim ve ben çözdüm. Denerek çözlemeyeceğini düşünüyoruz. Şimdi bu mümkün siz, değil yani. Evet, siz şimdi mesela menfi tespit davasını. Söylediniz. Ben biraz hmm. evvel e, size bağlanmadan evvel aktardığım e, işte benim müdahale arkasından ha, evet, da tapılama evet. Davalarında. Kadastır, Mesela evet, evet mesela daha sonraki videoda. Evet. Mahalli kişilerin çağrılması, mahalli bilir kişiler evet. gelmedi. Evet. Geldiler, evet. tarlanın bulunduğu yer işte sel baskını oldu, keşif Hı -hı. yapılamadı. Ya. Mahalli bilirkişiler kişiler geldi, teknik bilir kişi bir şekilde gelemedi, keşif evet. başka güne aktarıldı. Evet. Mahalli bilir kişi ve keşif günü teknik bilir kişi geldi fakat tanıklar gelmedi. Evet. Ve ben 15 yıl mahalli bilir kişiler, teknik bilir kişi ve tanıkların bir araya gelerek e, keşif yapılma imkanının 15-20 yıl sürdüğünü görüyorum. Tabii bunu ya. kısaltmak, bunu daha gerçekçi e, yani buradaki aksama nedenlerini ortadan kaldırarak evet. kısaltmak mümkün ama yani Yargının ve uyuşmazlığın bu tür önemli nitelikleri ve önemli özellikleri var. Bu, olarak yani, yani bunları bu ölçüler içerisinde mesela 3 yıllık süre içinde bitirmenin veya bu 3 yıl içinde bitiremediğiniz zaman uyapta kırmızı işaretle hakimin bir şey yapamaz hale olacak. gelmesinin e, kabul edilemez bir e, düzenleme olduğunu düşünüyorum ama umarım evet. bütün bunları e, yine e, adil yargılamayı sağlamak e, gecikmeden bir adaleti sağlamak için e, çözümleyecek yöntemler bulacaklardır. Fakat e, özellikle yargının içinde bulunan ve bu işi iştenlikle, herhangi bir siyasi kaygıyla ve destekle o göreve gelmemiş e, hakimlik niteliği nedeniyle görev yapan hakimlerin de sesini kulak vererek savcıların Sesine kulak vererek düzenlemeleri, eksiklikleri, çözüm önerilerini dinlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ve yetkililerin de bunlara kulak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle bir de bari şu, yani şu çok önemli bir şey aslında. Herkesin bildiği ama bir türlü çok da kendisi o durumda olduğu zaman çok da önem vermediği bir şey var. Yani eleştiri insana doğru yaptırır. Sizin göremediğinizi bir başkası görür. Hani eleştirilmek iyidir. Her yapılanın onaylanması, alkışlanması doğru bir şey değildir. Yanlışlar da bu sefer doğruymuş gibi kabul edilir. Yani bizim e, siyasi iktidar, aday sultanı, şey, ne olursa olsun, bu şeyi çok göz ardı ediyorlar. Yani yapılan her şey e, bir kere alkışlanıyorsa burada alkışlayan grubu bir bakmak lazım. Kimdir bunlar? Niçin sürekli bu akışı yapmak dediler? Yani muhalif sesler aslında dediğim gibi siyasetçiye doğru şeyler yaptırır. Yeter ki kulak verilmesi düşünülsün ve o gelen sesler duyulsun. Evet, evet. Efendim, ben şimdilik belki tekrar bu konuyu ve belki de bunun ayrıntılarını, evet, bu kesinlikle. düzenlemeyle yaşanacak sonuçları konuşmak için bir kez daha tekrar buluşma imkanımız Haybette. olabilir. Bugün zaman ayırdığınız için hem size hem de Volkan Gültekin arkadaşıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir çok dahaki seferde buluşmak üzere saygılar sunuyorum. Çok Teşekkürler, teşekkür saygılar. Teşekkür teşekkür ederim, kolay, kolay gelsin. Görüşürüz, sevgiler. Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi bu ıı, yargıda hedef süre uygulaması ile ilgili, ıı, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının bu düzenlemeleri yaparkenki gerekçelerinden ee, ve bu konuda e, yani Yargıçlar Sendikası Başkanı Sayın Ayşe Hanım'ın buna ilişkin görüşlerinden ve avukat arkadaşımızın bu yönetmeliğin iptali için yani 23 Haziran 2017 tarihli yönetmeliğin iptali için dava açan arkadaşımızdan, avukat arkadaşımızdan görüşlerini dinledik. Ee, yani çok tartışılması gereken e, konular var. Bunları tekrar konuşacağız. Şimdi vaktimiz olursa hakikaten 2018 İHAM'ın verdiği kararlarla ilgili bazı özetleri yapmak isteyeceğim. Ama bu ara bir müzik arası Amal Mahluti'den bir müzik dinleyip sonra zamanımız kalırsa bu 2018 İHAM Türkiye'ye karşı ihlal kararlarıyla ilgili bir özet değerlendirmesi yapalım. Evet, e, müziğimizi tamamıyla dinleyemeden e, kapanış için e, başladık. Aslında e, Ben Amolu arkadaşımızın 3. 1. 2019 tarihli hazırladığı raporda 2018 yılında e, Türkiye aleyhine 145 ihlal kararı verilmiş. 2017 yılındaki bu verilen ihlal kararlarının sayısı 116 ve Benen Malo diyor ki aşağıdaki bu bütün bu hukuksuzlukları yargıya taşıyacak avukatların ve insan hakları savunucularının başvurularında ya da kendilerine karşı açılan soruşturma ve davalarda kullanması amacıyla 2018 yılında İHAM tarafından Türkiye'ye karşı vermiş bütün ihlal kararlarını özetledik diyor. Bu kararlara ııı ee, Anayasa Gündemi.com kesme/tak/bültenden ulaşabiliriz. Hatta 2015, 2016, 2017 yıllarındaki ihlal kararları ile ilgili, bu 2018 ile ilgili İHAM'ın Türkiye aleyhine verdiği kararlardan 19 tanesi özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali konusunda 43 tanesi ifade özgürlüğünün ve 47 tanesinin de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin ihlal kararları. Bunları ayrıntılarına giremiyoruz zaman darlığı nedeniyle. Bir sonraki programda bundan özetler aktarmaya çalışacağız. Şimdilik bütün açık radyo dinleyicilerine ve hukuk güvenliği programı izleyicilerine Yeni yılda 2019 yılında ve sonraki yıllarda hukuk güvenliğini yaşayacağımız ve e, adil bir e, yargı pratiğini göreceğimiz, evet gecikmeden e, adalete ulaştığımız bir e, Türkiye e, gündemini yaşayacağımız günler diliyoruz. Tekrar e, buluşmak üzere e, herkese e, hoşça kalın diyoruz. Adalet içinde hukuk güvenliği içinde kalın diyoruz teşekkür ederiz hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel açık radyo program destekçisi olun